Yedinci kısım, işarat-ı sabah. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولُهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْاَذِي يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَكِلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allah'a ve Resulüne iman edin ki, o ümmi peygamber de Allah'a ve onun sözlerine iman etmiştir. Ve ona uyun ta ki doğru yolu bulmuş olasınız. ve اَنْ نُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَخْغ وَلَوْ كَرِيْهَ الْكَافِرُونَ Allah'ın nurunu üflemek söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. Kafirler isterse hoşlanmasınlar. 3 sualin cevabı olarak yedi işarettir. Birinci sual 4 işarettir. Birinci işaret. Şair-i İslamiye-i teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri yine her fena şeylerde olduğu gibi ecnebileri, körü körüne katkıçılık yüzünden geliyor. Diyorlar ki, Londra'da ihtiba edenler ve ecnevilerden imana gelenler, memleketlerinde ezan da tamet gibi çok şeyleri kendi insanlarına tercüme ediyorlar, yapıyorlar. Alem-i İslam onlara karşı sükut ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer'i var ki sükut ediliyor. En cevap? bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki, hiçbir cihette onlara kıyas etmek... onları taklit etmek zişi urun kârı değildir. Çünkü ecnevi diyarına lisan-ı şeriatta dar-ı denilir. Dar-ı de çok şeylere cevaz olabilir ki diyar-ı İslam'da mesağı olamaz. Hem Kirengistan diyarı Hristiyan'ın şevketi dairesidir. Ustalahat-ı şeriyenin me'anisini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından bir mecburiyet kudsi muani, mukaddes elfaza tercih edilmiş, muani için elfaz terk edilmiş, ehvenu şer ihtiyar edilmiş. Diyar-i İslam'da ise muhit, o kelimat-ı mukaddesenin meal-i icmalisini İslam'a lisan-ı hal ile ders ediyor. An'ane-i İslamiye ve İslami tarih ve umum şair-i İslamiye ve umum Erkan i İslamiyete ait muhaverat ehli ehl-i İslam, o kelimat-ı mukaddesenin mücmal meallerini, mütemadiyen ehli imana telkin ediyorlar. Hatta şu memleketin maabit ve medaris diniyesinden başka, Makbelistan'ın mezar taşları dahi birer telkin edici, birer muallim hükmündedir ki, o mani mukaddeseyi ehli imana ihbar ediyorlar. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam, dünyanın bir menfaati için bir günde elli kelime, frengi lukatından taallim ettiği halde elli senede ve her günde elli defa tekrar ettiği subhanallah elhamdulillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse elli defa hayvandan daha aşağı düşmez mi? böyle hayvanlar için bu kelimat-ı mukaddes'e tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler onları tehcir ve tahir etmek bütün mezar taşlarını hak etmektir bu tahtire karşı titreyen mezaristandaki ehl-i kuburu aleyhilerini döndürmekti. Ehl-i İlha'da kapılan ulema ifsu, milleti anlatmak için diyorlar ki, i̇mam Azam sahib imamları muhalif olarak demiş ki, ihtiyaç olsa Diyar-ı Baide'de Arabi hiç bilmeyenlere ihtiyaç derecesine göre Fatiha yerine Parisi tercümesi cevazı var. Öyleyse biz de muhtaçız. Türkçe okuyabiliriz. El cevap. İmam-ı Azam'ın bu fetvasına karşı başta azami imamların en mühimleri ve sair 12 e iki şehidin o fetvanın aksine fetva veriyorlar. alem İslam'ın cadde-i kübrası o umum eğimmenin caddesidir. Muazzam ümmet cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususi ve dar caddeye edenler idlal ediyorlar. İmam-ı Azam'ın fetvası beş cihette hususidir. Birincisi... Merkezi İslamiyet'ten uzak diğer ahirde bulunanlara aittir. İkincisi ihtiyacı hakikiye binaendir. Üçüncüsü bir rivayette lisan ehli cennetten sayılan Farisi lisanıyla tercümeye mahsustur. Dördüncüsü Fatiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş ta Fatiha'yı bilmeyen namazı terk etmesin. Beşincisi, kuvvet imandan gelen bir Hamit-i İslamiye ile maani mukaddesenin avamın tefehmümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki zaaf imandan gelen ve menfi fikri milliyetten çıkan ve lisan-ı karşı nefret ve zaaf imandan tevellük eden meyli tahrip saikasıyla tercüme edip arabi aslını terk etmek, dini terk ettirmektir. İkinci işaret... Şair-i İslamiye'yi tahrir eden ehli i bid'a. Evvela ulema-i su'dan fetva istediler. Sabıkan beş vecihle hususi olduğunu gösterdiğimiz fetvayı gösterdiler. Saniyen ehl-i bid'a. Ejnebi inkılapçılarından böyle meşgul bir fikir aldılar ki Avrupa Katolik mezhebini beğenmeyerek başta ihtilacılar, inkılapçılar ve filozoflar olarak Katolik mezhebine göre en i bid'a ve mutezile terakki edilen ...Protestanlık mezhebini itizam edip... ...Fransızların ihtilal bir yerinden istifade ederek... ...Katolik mezhebini kısmen tahrir edip... ...Protestanlığı ilan ettiler. İşte körü körüne takvipçiliğe alışan... ...buradaki hamiyet fülüşler diyorlar ki... ...madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu... ...bidayette inkılapçılara mürtek denildi... ...sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi... ...öyleyse İslamiyet'te de böyle dini bir inkılap olabilir... El cevap Bu kıyasın birinci işaretteki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir. Çünkü din-i sevide yalnız esasat-ı diniye Hz. İsa aleyhisselamdan alındı. Hayat-ı ve fürat-ı şer'iyeye dair ekser ve ahkamlar havaridun vesair rüesai ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısm-ı azamı kütüb-ü sabıkay-mukaddeseden alındı. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyacı hakim ve sultan olmadığından ve kavanini umumi ictimayeye merci olmadığından esasatı diniyesi dışarıdan bir libas giydirilmiş gibi şeriat ve namına örfi kanunlar medeni surları alınmış başka bir suret verilmiş bu suret tebdil edilse olibas değiştirilse yine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın esas dini baki kalabilir Hz. İsa Aleyhisselam'ı inkar ve tekzip çıkmaz. Halbuki din ve şeriat İslamiyenin sahibi olan Fahli Alem ve Vesselam, iki cihanın sultanı, Şark ve Garp ve Endülüs ve Hint birer taht saltanatı olduğundan, din İslam'ın esasatını bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını, vesair ahkamını, hatta Encil-i dahi bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emnih veriyor. Demek ki Ruat-i İslamiye değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki onlar teddil edilse esas din baki kalabilsin. Belki esası dine bir cesettir, lakal bir cilttir. Onunla imtizaç ve iltihan etmiş kabili i değildir. Onları teddil etmek doğrudan doğruya sahibi şeriatı inkar ve tekzib etmek çıkar. Mezahibin iftilatı ise sahibi şeriatın gösterdiği nazari düsturların tarz-ı ileri gelmiştir. Zaruriyat ve diniyet denilen ve kabili tevhil olmayan ve muhkemat denilen usturları ise hiçbir cihette kabili tebdil değildir. Ve medar olamaz. Onları tebdil eden başını dinden çıkarıyor. يَمْرُكُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُكُ minel kavuz. O <gülüyor> Okun yaydan fırlaması gibi dinden çıkarlar, kaidesine dahil oluyor. Ehl-i Bid'a dinsizliklerine ve şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki, alem insaniyetin müteselsil hadisatına sebep olan Fransız ihtilali kebirinde kapazlara ve üresai ruhaniye ruhaniyeye ve onların mezhebi hasrı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrip edildi. Sonra çoklar tarafından tahrip edildi. Frenkler dahi ondan sonra daha ziyade terakki ettiler. En yani cevap, Bu kıyasın dahi belki kıyaslar gibi farkı zahirdir çünkü Fransızlarda havas ve hükümet adamları elinde çok zaman dini Hristiyani, bahsüz katolik meslebi bir vasıta hakim ve istibdak olmuştu. Havas o vasıtayla nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı ve serseri tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyet perverlerini. ve havas zalimlerin karşı hücum eden perverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan ve 400 seneye yakın Tirengistan'da ihtilallerle istirahat-ı beşeriyeyi bozmaya ve hayat-ı iştimaiyeyi zir-i etmeye bir sebep telakki edildiğinden o mezhebe, dinsizlik namına değin. Belki Hristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi ve tabakayı adamda ve filozoflarda bir küsmek bir adalet hasıl olmuştu ki, malum hadise-i tarihiye vukua gelmiştir. Halbuki din-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve şeriat-i İslamiye'ye karşı hiçbir mazlumun, hiçbir mütefekkerin hakkı yoktur ki ondan şekva etsin. Çünkü onları küstürmüyor, onları himaye ediyor. tarih İslam meydandadır. İslamlar içinde bir iki vukuattan başka dahili Muharren diniye olmamış, Katolik mezhebi ise 400 sene ihtilalat-ı dâhiliyeye sebep olmuş. Hem İslamiyet, havastan ziyade avanın tahassun gahı olmuştur. Vücub-u zekat ve hürmet-i riba ile havası avanın üstünde müstebik yapmak değil, bir cihette hadim yapıyor. Seyyidul kavmi hadimuhum. Milletin efendisi onlara hizmet edendir. Hayrun naz enfa'uhum min naz. İnsanların en hayırlısı, onlara en faydalı olandır, diyor. Hem Kur'an-ı Hakim misalıyla, اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا يَتِدَّرُونَ اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ Akıl etmiyor musunuz? İyice düşünmüyorlar mı? Hiç tefekkür etmezler mi? Gibi kutsi havaleler ile aklı istişhat ediyor ve itaz ediyor ve akla havale ediyor, tahkika sevk ediyor. Onunla ehli ilim ve ashab akla,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 esbapları ispat ediyor. Enaniyeti kırıyor. Ubudiyeti halise tesis ediyor. Nesil rububiyetinden tut ta her nevi rububiyet batılığa yıkıt ediyor, reddediyor. Bu sır içindeki havasdan bir büyük insan tam dindar olsa enaniyeti terk etmeye mecbur olur. Enaniyeti terk etmeyen salaveti diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Şimdiki Hristiyanlık dini ise velediyet akidesini kabul ettiği için vesait ve esbaba tesiri hakiki verir. Din namına elaniyeti kırmaz. Belki Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir mukaddes vekili diye o elaniyete bir hususiyet verir. Onun için dünyaca en büyük bakan işgal eden Hristiyan havasları tam dindah olabilirler. Hatta Amerika'nın esbat reis-i cumhuru Wilson ve İngiliz'in esbat reis-i Lloyd George gibi çoklar var ki Mutaassık birer tapas hükmünde dindar oldular. Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler nadiren tam dindar ve salavetli kalırlar. Çünkü gururu ve enaniyeti bırakamıyorlar. takva ı hakiki ise gurur ve enaniyette iştima edemiyor. Evet nasıl ki Hristiyan havasının tasubu, Müslüman havaslarının adem-i salaveti mühim bir farkı gösteriyor. Öyle de. Hristiyandan çıkan filozoflar dinlerine karşıla kayıt veya muarız vaziyete alması ve İslam'dan çıkan hükemalarının kısm azamı hikmetlerini esasat İslamiye'ye bina etmesi yine mühim bir farkı gösteriyor. Hem ekseriyetle zindanlara ve musibetlere düşen ani Hristiyanlar dinden medet beklemiyorlar. Eskiden çoğu dinsiz oluyordular. Hatta Fransa'nın ihtilali kebirini çıkaran ve serseri dinsiz tabir edilen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 Avrupa taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. En cevap, yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa dinine müteassıftır. Hatta bir adi bulgara veya bir nefer İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a sarıksa, sarmazsan hapse atılacaksın denilse, taassupları mutvezansınca diyecek, hapse değil, öldürseniz bile dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Hem tarih şahittir ki, ayn İslam ne vakit dinine tam temessük etmişse, o zamanı nispeten terakki etmiş, ne vakit salaveti terk etmişse, tedenni etmiş. Hristiyanlık ise bir akistir. Bu da mühim bir fark-ı esasiden neşet etmiş. Hem İslamiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman, İslamiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez. belki Cenab-ı Hakk'ı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz, belki kendinde kemalata medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessün eder. Onun için İslamiyet nazarında harbi kafirin hakkı hayatı var. Karişte olsa, musalaha etse, dahilde olsa, cizye verse, İslamiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakkı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessün eder. Hayat-ı bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyan'ın bir dinsizi yine hayat-ı içtimaiyeye nafi bir vaziyette kalabilir. Ve bazı mukaddesatı kabul eder ve bazı peygamberlere inanabilir. Ve Cenab-ı Hakk'ı bir cihette tasdik edebilir. Acaba bu ehl bid'a ve doğrusu ehl-i ilhad bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi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 Böyle ahmaklardan mühim bir mevki işgal eden birisi demiş ki, biz Allah Allah diye diye geri kaldık, Avrupa top tefek diye diye ileri gitti. Cevabın ahmakı sukuk taidesince, böylelere karşı cevap sükuttur. Fakat bazı ahmakların arkasında bebah akiller bulunduğundan deriz ki, ey biçareler, bu dünya bir misafirhanedir. Her günde 30 bin şahit cenazeleriyle, el-mevtu-haqlun hükmünü inza ediyorlar. Ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz, mevdu Allah Allah dedirtir. Sekeratta Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz, zulümat-ı ebediyi o sekerattakinin önünde ışıklandırır, ye'isi mutlakını ümid-i mutlaka çevirebilir. Madem ölüm var, kabre girilecek,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 yuya dini milliyette takviye etmek için zanahta düşmüş din şeceri nuraniyesini milliyet toprağında dikmek kuvvetleştirmek istiyoruz diye dine taraftar vaziyeti gösteriyorlar. İkinci kısım millet namına milliyet hesabına unsuriyete kuvvet vermek hükme binaen milleti islaniyetle aşılamak istiyoruz diye bidaları icat ediyorlardı Birinci kısma deriz ki ey sadık ahmak ıplakına masadağ biçare ulema-i su veya meczup, akılsız, cahil sufiler. Hakikat-i kainat içinde kökü yerleşmiş ve hakait-i kainata kökler salmış olan şecere-i tuğban istamiye. Mevhum, muvakta, cüz'i, hususi, menfi ben esassız, garaskar, zulümkar, zulmani unsur yet toprağına dikilmez. Onu oraya dikmeye çalışmak ahmakane ve tahribkarane bidakarane bir teşebbüstür.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 unsuriyet milliyetini dahi ıslah edemez, ipka edemez. Evet, muvakkat aşılamakta bir zevk ve bir muvakkat kuvvet görünüyor. Fakat pek muvakkat ve akıbeti tıkarlıdır. Hem Türk unsurunda ebedi tabili ilkan olmamak suretinde bir inşikar çıkacak. O vakit milletin kuvveti bir şık şirk, bir şıkkın kuvvetini kırdığı için hiçe inecek. İki daha birbirine karşı bir mizanın iki gözünde vurulsa Bir batman kuvvet, o iki kuvvetle oynayabilir, yukarı kaldırır, aşağı indirir. İkinci sual iki işarettir. Birinci işaret ki, beşinci işarettir. Mühim bir sualin gayet muhtesar bir cevabıdır. Sual, Alhir zamanda Hz. Mehdi geleceğine ve fesada girmiş alemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivayet sahiha var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa bir cemaatın mümessili olmazsa, bir cemaatın şahsı manevisini temsil etmezse, buhalif bir cemaatın şahsı manevisine karşı mağlubtur. Şu zamanda kuvveti velayeti ne kadar yüksek olursa olsun, böyle bir cemaat-ı beçeriyenin ihsadat azimesi içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün işleri harika olsa, şu dünyadaki hikmet-i ilahiyeye, ...ve kavani l adetullah muhalif düşer. Bu, Mehdi meselesinin sırrını anlamak istiyoruz. Encevap. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden, ...şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eseri himayet olarak, ...her bir fasad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddit, ...veya bir halife-i zişan veya bir kutbu azam veya bir müşid-i ekmel ...veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş... fesad izale edip milleti ıslah etmiş. Dini Ahmedi'yi ve Selam muhafaza etmiş. Madem adeti önce cereyan ediyor. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir mücevdit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutlu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehl beytine de vidan olacaktır. Cenab-ı Hakk bir dakika zarfında Beyne semabel arz âlemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını tesmin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadim Zülcelal Mehdi ile de âlem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir vaatini elbette yapacaktır. Kudret-i ilahiye noktasında bakılsa gayet kolaydır. Eğer daireyi i esbat hikmet-i rabbaniye noktasında düşünülse yine o kadar makul ve vuku'a layıktır ki eğer muhbir sadıktan rivayet olmazsa dahi herhalde öyle olmak lazım gelir ve olacaktır diye ehl tefekkür hükmeder. Şöyle ki فَلِلَّهِ الْحَمْدِ Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ayu seyyidina Muhammed kema sallihte ala İbrahim ve ala ahli İbrahime fil alemin inneke hamidun millecid Allah'ım tıpkı alemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline de salat et muhakkak ki sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede layıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksektir. Duası umum ümmet, ...umum namazında... ...günde beş defa tekrar ettikleri... ...bu dua... ...bir müşahede kabul olmuştur ki... Ali Muhammed Aleyhisselam, Ali İbrahim Aleyhisselam gibi... ...öyle bir vaziyet almış ki... ...umum mübarek silsilelerin başında... ...umum aktar... ...ve asarın mecmalarında ...o nurani zatlar... ...kumandanlık ediyorlar... ...haşiye... ...hatta onlardan bir tanesi olan... ...Seyyid Ahmet-i ...milyonlar müride kumandanlık ediyor... Seyyid İdris gibi diğer bir zat yüzbinden fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka seyyid yüz binler adamlara emirlik ediyor daha keza. Bu seyyidler kabilesinin efraklarında böyle zahiri kahramanlar çok olduğu gibi Seyyid Abdülkadir Beyleri, Seyyid Ebu Hasan Şazeli, Seyyid ahmet Bedevi gibi manevi kahramanların kahramanları dahi varlarmış. Ve öyle bir kesrettedirler ki o kumandanların mecmuu muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer maddi şekle girse ve bir ve bir fırka vaziyetini alsalar, İslam dinini milliyet mukaddese hükmünde rabıta ittifak ve intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. İşte o pek kesretli, o muhtevir ordu, Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. ...ve Hz. Mehdi'nin en has ordusudur. Evet, bugün tarih alemde hiçbir nesil, ...şecere ile ve senetlerle ve anane ile birbirine mutfasıl... ...ve en yüksek şeref ve Ali haset ve asil mezheple mümtaz hiçbir nesil yoktur ki... Ali beytten gelen seyitler mesle kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatın fırkaları başında onlar... Ve ehli kemalin namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir mesli mubarettir. Mütenebbi ve kalpleri imanlı ve muhabbeti nebevi ile dolu. Ve cihan değer şeref-i ifsadiyle Böyle bir cemaat-ı azime içindeki bu kadüs kuvveti tehliç edecek ve uyandıracak tabi azime vücuda geliyor. elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet aliye âliye teveran edecek ve Hz. Mehdi'yi başına geçip tariht-i halk ve hakikata sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adet ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. İkinci işaret yani altıncı işaret. Hz. Mehdi'nin Cemiyet-i Nuraniyesi Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejini bibakaranesini tamir edecek sünnet senyeyi ihya edecek yani alemi islamiyette Risale-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar niyetiyle şeriat-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam tahribe çalışan süfyan komitesi Hz. Mehdi cemiyeti'nin mucizekar manevi kılıcı öldürülecek ve dağılacak hem alemi insaniyette inkar-i uluhiyyit ciyetiyle medeniyet ve mukaddesat-i beşeriyeyi zir-zever eden Deccan Komitesi'ni, Hz. İsa Aleyhisselam'ın din hakikisini İslamiyet'in hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaat-i altında ve Müslüman İsevileri ünvanına naik bir cemiyet. O Deccan Komitesi'ni Hz. İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak. Beşeri inkar-i uluhiyetten kurtaracak. Şu mühim sır tek kutumdur. Başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden burada bu kısa işaretle ittifa ediyoruz. Yedinci işaret. Yani üçüncü sual diyorlar ki, ''Senin eski zamandaki müdafatın ve İslamiyet hakkındaki mücahedatın şimdiki tarzda değil, hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Neden eski sahip vaziyetini değiştirdin?'' neden maneli, mücahidin İslamiye tarzında hareket etmiyorsun? En cevap. Eski Said ile mütefekkerin kısmı, felsefeyi ve şeriyenin ve hikmet Avrupaiye'nin düsturlarını kısmen kabul edip onların silahlarıyla onlarla mübareze ediyorlar. Bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını fenûn-ü suretinde laye zelzel teslim ediyorlar. O suretle İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslamiyet'i aşılıyorlar. Dünya takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslamiyet'in kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan o mesleği terk ettim. Hem bir fiil gösterdim ki, İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki, felsefenin en derin esasları onlara yetişmez, belki satfi kalır. 30. söz, 24. mektup, 29. söz bu hakikatı bürhanlarıyla ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte felsefeyi delin zannedip, ahkam-ı İslamiye'yi zahiri telakki edip, felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. Halbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki onlara yetişsin. Subhaneke la illa ma ellemtena İnnneke entel alim makin Seni her türlü nufsandan tenzih ederiz Senin bize öğrettiğinden başka dilimiz yoktur Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti Her şeyi kuşatan alim hakimsin Elhamdülillahi lezi hedana lihada Ve ma kunna limehde diyelella elhedan Allah Laka becaet Resul Rabbina bilhak Dediler Bizi buna eriştiren Allah'a hamd olsun Yoksa Allah hidayet etmeseydi Biz kendiliğimizden buna erişemezdik. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirdiler. Allahumme salli ala sıydina Muhammed ve ala ahli sıydina Muhammed kema salli te ala İbrahime ve ala ahli İbrahime til alemin inneke hamidun mecid Allah'ım. Tıpkı alemlerde İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e. Ve Efendimiz Muhammed'in alimine salat et. Muhakkak ki sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede layıksın. Ve san ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksüktür.